Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor ikinci yarım saat içerisindeyiz. Bu yarım saatimizde de bir söyleşiye yer vereceğiz diye bahsetmiştik. Uluslararası Af Örgütü'nün 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen Soma faciasının birinci yılında gerçekleştireceği 301 sergisi hepimizi aslında harekete geçmeye davet eden bir İtici güç diyebiliriz bunun için. Kısaca bu metinden alıntılamak istiyorum size söyleşi öncesinde. 7 Haziran'daki seçimlere yönelik kampanya yürüten ve siyasi partilerden insan haklarının korunmasını talep eden Uluslararası Af Örgütü'nün kampanyasının bir parçası olarak işçi haklarının güvence altına alındığı bir Türkiye için bizimlesin. Hashtag bizimlesin ve... Bizimle misin? Bizimle misin? Evet, daha doğrusu ben hemen cevap vermiş oldum bu evet, soruya. <gülüyor> Katkıda bulunanlara teşekkürlerimizle demiş bir Artur Oksa Birazdan dinleyeceğimiz söyleşi de bu sergin şey nasıl diyeyim fiziki ayağını oluşturan yani gerçekleştiren Grey İstanbul'dan Pınar Birim ve Moris <gülüyor> Hasan'la Hasan'ın sesini duyuyor olacaksınız. Çok yakın zamanda Somad'ya gitmişler zaten ki sergide de bu ziyaretlerinde gerçekleştirdikleri belgeler var. Onların bir sunumu. Deinstalasyon ayrıntısıyla konuşuyor olacağız zaten. Pek çok katkının yanı sıra serginin bel kemiğini Grey İstanbul'un bu çalışması oluşturmakta. Evet 311 Artwork, Grey İstanbul, Ahmet Şık, Kınar Fotos ve GPOD Production evet. katkısını sunan isimler arasında belirtilmiş. Biz de aktarmış olalım. Evet sergi kurulurken bugün oradaydık. Bunu bugün duyurmanın manasını biz de inanıyoruz. Gerçekten herkesin gözü bir kere daha, gözü kulağı somadayken aslına bakarsanız bir nevi güncelleme de sağlamış olacak. Pınar Birim ve Moris Hasan'ın söyleşi çok yakın tanıklıklar getirdikleri için ve sonrasında sergiyle de konuşuyor olacağız. Ve bu sergi için yapılmış dokumenterden sesleri de bizlerle paylaştılar. Teşekkür ederim ve lafı daha da fazla uzatmadan 301'de uğrayalım. Uluslararası Af Örgütü'nün 311 Artworks'te bugün açılan Soma sergisi, 301 sergisini konuşacağız. Şu dakikadan itibaren Pınar Birim ve Maurice Hasan Grey İstanbul'dan bizlerle beraber. Sergi bu akşam açılıyor. Biz öncesinde biraz görme imkanını bulduk. Kısaca aförgütünün genel bir kampanyası var. Belki çok kısa onunla gizgahı yapıp bu sergiden, ...Selgin Ayetlerinden konuşuyoruz diye düşünüyorum. Bu Bizimle Misin kampanyasının... ...Afe ...Bizimle Misin kampanyasının... Evet. ...bir e, hattı üzerine üretilmiş bir iş anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Aynen. İş, e, bizimle Misin kampanyası yedi maddeden oluşuyor. Hı hı. Bu yedi madde'nin biri de... ...işçi hakları ile ilgili. Hı hı. E, genel olarak tüm insan haklarının... ...güvence altına alınması buradaki kampanyanın asıl amacı hı hı. biz de bunun e, işçi haklarının güvence altına alınması için hı hı. bu sergiyi düzenliyoruz aslında evet. ve aynı zamanda e, tabii ki Soma faciasını birinci yılında da anmış oluyoruz evet bugün birinci yılı evet. 13 Mayıs 2014'tü herkesin hayatının donduğu zaman aslında Türkiye'de en azından öyle ee, şimdi siz e, bu iş için Soma'ya da gittiniz bunun Orada oradan dokümantasyonlar da var evet. bu serginin içinde evet. belki o Soma kısmını Soma'da neler yaptığımızı anlatmak ee, istiyorsanız Soma'da e, madencilerle madenden kurtulan o günkü kazada olan insanlarla ve ölen madencilerin aileleriyle konuştuk hı hı. E, ve oradaki aslında vahim olan iş güvenliğinin tamamen e, iş güvenliğinin olmaması hı hı. Ve hala o şartlarda çalışmaları bu insanların. Ona dikkat çekmek istiyoruz. Kesinlikle çalışılabilecek bir ortam değil. Yani bunun kader dendiği aslında kader değil. Kazadan çok biraz da ihmalkarlık biraz değil aslında büyük bir ihmalkarlık ve iş güvenliğinin göz ardı edildiği büyük bir facia. Evet. bunun için e, yani artık gereken önlemlerin alınması gerekiyor bir daha böyle bir facia yaşanmaması için kesinlikle iş güvenliğinin ve emniyetin bir numaralı unsur olması gerekiyor evet. iş hayatında geçtiğimiz öyle. hafta büyük bir yürüyüş de vardı evet 10 Mayıs'ta yılında. bir miting vardı, Mayıs'ta miting vardı biz de çağırdılar hatta orada konuştuğumuz e, aileler orada da zaten mitingde yürüdüler <Gülüyor> Ee, biz de onların bu sergide ses olmak istiyoruz aslında. Evet, bu ailenin şu anki fikirleri ne yönde? Ee, mesela sonrasında evet. çünkü acaba hani geri çekilecek mi insanlar? Çünkü şiddetli bir hak talebi vardı en evet. başında. Sizin son gözlemleriniz ne? Bir de hukuki ee, süreç ne durumda? Hukuki süreçten kısaca bahsedelim Hı -hı. isterseniz. Çünkü e, açıkçası sergi içinde ondan bahsedilmiyor. Hı -hı. E, Somali'ye ilgili ilk dava hı hı. faciadan tam 11 ay sonra gerçekleşti. Yani bu demek oluyor ki bir yıla yakın insanlar evet. hani bunun hesabını sorulması için beklediği gibi bir durum var ortada. Ee, 11 ay sonra işte geçtiğimiz ay bir duruşma oldu. Evet. Ee, orada da duruşma yani ertelendi. Dava devam ediyor. Hı hı. Ee, aileler tabii ki çok acılı. Yani ilk günkü üzüntülerinden ve kederlerinden hiçbir şey kaybetmiş değiller hı hı. zaten doğru da orada şahit olduk çok fazla etkilenmiş durumdalar hı hı. bu bir faciadan bir, bir büyük bir travma yaşamışlar, yaşamışlar, yaşamışlar. E, bunun sonucunda tabi ki de istedikleri suçluların cezasını çekmesi hı hı. Yani ve asıl önemli olan artık iş güvenliği ve önlemler alınsın ki Bundan sonra bu tarz bu tarz kazalarda bu kadar çok insan bir anda hayatını kaybetmesin. Yani bu gerçekten e, yani ne öncelik diyeyim? gibi. Evet, kesinlikle kesinlikle öncelik olması gerekiyor. Em, emniyet en önce gelen şey. Yani hım. Ama bu, bu yönde bir şey de yok ama gidişatta yok gibi Kesinlikle. yani davaya baktığımızda... Ne yazık ki yok. Yani şöyle bir şey aslında yok. yani işçilerin yani madencilerin güvenliği... Ya tabii Soma üzerinde söylüyorum. Evet, evet yani Ay. madencilerin Ay. güvenliğiyle ilgili hükümet ilo 176 yasasını kabul etti aslında. Bu da demek oluyor ki işte işçilerin güvenliğini daha yani madencilerin güvenliğini daha çok gözetecek. Bununla ilgili e, işte yaşam odası yapma sözü de vermişlerdi. Geçenlerde bir haber okudum. Sanırım ilk yaşam odası yapılmış ama hani ama dün yine bir haber okuduk ki o da üç kişinin daha somada göçük altında kaldığı. Yani e, biz oradayken hala ambulanslar gelip geçmeye devam ediyordu. E, o yüzden bunu mümkün olduğunca çok kişiye duyurmak istiyoruz ki bu konudaki önlemler alınıyorsa bile daha hızlı alınsın ve daha çabuk hareket edilsin ki artık daha fazla e, madencemiz hayatını kaybetmesin. Yani Soma üzerinde devam edersek aslında orun özelliği yani tarım tamamen bitirilmiş vaziyette onlarca Hı -hı. yıl öncesinde ve insanların hayatta kalmak için herhangi evet. bir başka seçenekleri yok. Başka seçenekleri Madene yok. Mecburlar olur. çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Hı -hı. Çok zor koşullarda. Hı -hı. E, hani bizim ...bir gün bile geçiremeyeceğimiz... ...bir işken... ...onlar hayatlarını bunun üzerinden kazanıyorlar. Ee, evet. Ve bizim yaptığımız işlere... ...yerüstü işleri diye adlandırıyorlar. Yani yerüstü... ...hani onlar hayatları yer altında geçiyor ama... ...hani bizimkisi aslında... ...anormalmiş gibi geliyor. Yani yerüstü işi, yeryüzü işi gibi. Evet. Öyle bir Öyle bir kavramları, yani. kavramları oluşmuş. Yani. Çünkü hayatları... Günde 12 saatleri falan yerin altında geçiyor. 4000-5000 metreye yürüyorlar. Ee, ve biz alana gittiğimizde ki kilometrelerce vardı ma madene varmamıza. Hı hı. Gaz kokusunu hissettik. Nefes almamız zorlaştı. Yani e, Bir de düşünün ki içine giriyorsunuz ve bütün gün o havayı soluyorsunuz. Hı hı. E, bu kadar zor koşullarda çalışırken bir de emniyet önlemlerinin alınmaması... Hı gerçekten artık cinayet diyebilirim yani. Evet. Kaza değil cinayet. Evet. Yani madenciliktim dünyada çok zor bir iş. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum çünkü hani direkt hani buradan hani amacımız yani böyle hükümete laflar etmek birebir anlamda o anlamda değil ama hani sonuçta Evet. Öyle şey hissediyoruz üstümüzde. E, fakat şöyle bir şey var. Tamam madencilik tüm dünyada çok zor bir meslek. E, daha da zorlaşmasın. Ve insanlar hakikaten... Yani şurada biz şeylerle konuşuyoruz. Bu kazadan sağ kurtulan insanlar da şunu diyor. E, madencilik zaten benim mesleğim. Bunu okudum. Ben bunu yapacağım ama başka madende de yapacağım. Yani güvenlik ortamının daha... Başka firma isimleri söyleniyor mesela. O firmalarla çalışacağım deniyor. Hani e, genel olarak hepsinde aynı güvenlik önlemleri olursa bu insanlar e, en azından e, bu zorlu mesleği e, daha kolay bir şekilde icra edebilsinler istiyoruz aslında burada. Evet. Yani çok da hani aşırı bir şey istemiyoruz aslında sadece çok can böyle birinci, yani, birinci birinci hak birinci yani. Hakkı insanın can güvenliği çalıştığı zaman insanın en önemli ve gerçekten hakkı can güvenliği olmak zorunda ve bu insanlar can güvenliği olmadan mecbur oldukları için geçim sıkıntısında oldukları için ve tek geçim kaynağı şu anda Soma'da hı hı. maden olduğu için hı hı. yani en, en büyük e, şey orada evet. şu anda e, ve mecburlar bu işi yapmaya başka bir işleri yok yani yapabilecek işleri yok eğitimleri yok ve aileleri e, var çocukları var madenden çıkan hala bu işi yapmak zorunda olan insanlar var. Kazadan kurtulan ve tekrar oraya girmek zorunda, o travmayı yaşayıp tekrar içeri girip çalışmak zorunda olan insanlar var. Arkadaşlarının, ölülerinin üzerinden çıkmış. Yani bu, bu tarz insanlar var ve tekrar gireceğim, yapacağım diyor. Madenciyim ben diyor. Yani yapabileceğim başka bir meslek yok diyor. Yani bu insanların en azından can güvenliğini garanti, hani tabii ki de bu işin bir garantisi yok. Her meslekte kazalar oluyor ama bu meslekte ekstra dikkat edilmesi gereken, iş güvenliği olması gereken konular var. En önemlisi bunlardan işte oradaki ısı seviyesi. Ondan bahsettiler bize. Isı seviyesi çok yüksekti ve bunun farkına varılıyor. Fakat bu bir şekilde örtbas ediliyor. Isı seviyesinin yüksek olduğu ve o seviyede çalışırlarken günde dört tane tişört değiştiriyorduk diyorlar yani dördünü birden e, bir tanesini sıkıp diğeri kururken öbürünü giyiyorduk yani hı hı. bu artık göz göre göre e, hani bir, bir şeylerin örtbas edilmesi belli ki orada büyük bir kaza kaza geleceği belliydi hı. ama bir şekilde örtbas edildi neden çünkü daha fazla kömür çıkması gerekiyordu ha, videoda zaten bunlar da bahsediliyor hı hı. o kişinin ağzından duymanız hı. aslında daha büyük bir delil e, evet. şey oluşturacak yani bizden duymanızdan çok e, orada zaten çok daha fazlasından bahsediliyor. Yani önce burayı başka bir firma açacaktı metan gaz olduğu için firma bıraktı yani devretti. Biz dedi açamayız işçileri tehlikeye atamayız demiş. Eşim gelir anlatırdı işte bu ara mesela iki aydan beri çok gaz kokusu vardı. Taşırım sistemi olduğu için taşeronlar bir trick e, işi hadi hadi diyerek anladın mı işi yıpratıyorlar işi yıpratıyorlar. İş yeri makkak bir kazan sonuç gibi, ip işiliyor iki işiliyor. Ben çalışacağım yere normal standart olarak bir yürüyüşümle 1 saat 15 dakikada gidiyordum. Tabii rampa aşağı düz yer yok. Çoğu yerde zaten sürünerek geçersin. Çalışma yerleri var. bazı yerler ana yollar hariç. Makinanın götüreceği bazı malzemeleri, ağır malzemeleri biz kendimiz götürüyorduk. Bir elinden yiyip bir çalış diyorlarmış. Ya bir insan bir elinden yiyip bir nasıl çalışsın ki? Bu yanma değil. Yine söylüyorum gaz, zehirli bir gaz. Sıcak kömürün banda düşmesiyle bandı tutuşturdu. Tabi bandı tutuşturdum zaten söndürme şansınız yok. 4000 metrelik yerde band döşeli yani. Zehirli gaz insanları boğdu yani. olduğunu konuşalım bir video e, var. Evet, Pek çok orada çektiğimiz e, kısa bir belgesel var. Cheapshot Production'ın çektiği destek oldu. E, Ahmet Şık e, kazadan sonra hemen oraya giden fotoğrafçılardan hı hı. ve gazeteci e, bize fotoğraflarını e, verdi, paylaştı bizimle hı hı. sergilenmesi için. Hı hı. Nar Fotos aynı şekilde fotoğraflarını paylaştı. Kaza gününden ve sonrasından e, acılı ailelerin ve oradaki madendeki araştırma aramalar sürerkenki fotoğraflar var ee, sesler var kulaklıkla dinleyebileceği e, ziyaretçilerin bu belgeselin ha belgeselin evet Aynen, belgesel. ham sesleri editlenmemiş sesleri var yani uzda uzun röportajlar var insanlarla konuştuğumuz ve oradaki e, zor koşulları bir, bir şekilde simgelemek için astığımız Birebir oradaki soyunma odasındaki sepetler aynıları bir ensalasyon gibi sergi alanında hı hı. tavandan astık. Yani onları birazcık göz önünde Aynen yani. yani ucuz giysi madencilerin ucuz giysi dolabı olarak kullandıkları bu sepetleri hı hı. E, aslında oradaki bir aynen bir olumsuz çalışma şartlarını göstermek için hem de aynı zamanda e, her bu sepetin ölen madenleri bir şekilde simgelediğini anlatmak için kurduğumuz bir installation. Serginin girişinde ondan geçiyorsunuz ve galiba altlarında da şeyler olacak. Bu az evvel bahsettiğimiz evet. fotoğraflar olacak. Karanlık yani, tamamen karanlık olacak. olacak. Vahetlerin ışıklarıyla gezebilecek ziyaretçiler. Evet. E, videoyu izleyecekler ve umarım biraz dikkat çekip insanların farkına varmasını sağlayabiliriz. Tek amacımız o. Oradaki insanların sesini duyurmak. Evet ve tabii ki hafıza, yani, hafıza sorunu yani. Evet gibi. yani bizim Soruklu amacımız yapalım. burada bir genel bir deneyim yaşatmak insanlara çünkü genelde yani bu konuda ilginç bir sürü kampanya oluyor. Hı hı. Videolar da oluyor. Hani olmuyor değil ama e, insan gitmeyince oraya kadar kesinlikle bunun önemini hı. kavrayamıyor. Yani oradaki insanların yani nasıl baktıkları hani hı hı. gözleri çok farklı diye aramızda evet. konuşuyorduk. Hı hı. Yani oradaki insanın yaşadıkları şeyler bambaşka. Onlara dokunmanız lazım. Ancak hı hı. onlarla kendinizi empatik olmanız için. O yüzden biz bunu yaptık ve istedik ki diğer insanlar da bunu yapsın ki en azından biraz e, madenin o havasını biraz nefes etsinler. O yüzden e, madenin hmm. atmosferini ...sergi salonuna yansıtmak istedik. Soma da her gün yaşananın aslında bir temsili. Evet, aynen temsili olarak... Sonunda. Aynen. Peki teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. sağlık. O öyle bir duman ki yani bir kere çektiniz mi? İkinci bir sefer nefesinizle geri veremiyorsunuz. Otomatik olarak bilinç var ama ayaklarınızın üzerine üzerine dikelemiyorsunuz. Yani yürüyemiyorsunuz. Çabalasanız da yürüyemiyorsunuz. Öyle bir gaz. Saat 2.40 gibi yer altında bütün elektrik enerjileri kesildi yani. Bantlar falan durdu, makineler çalışmadı. Başımdaki çavuş dedi ki Tolga dedi çıkalım. Bütün her şey durdu. Ben çıkış yoluna geldiğimde zaten her yeri uluman kaplamış. Bekledik. Çıkamadık. Bunların verdiği gaz maskeleri vardı. Çalışmadı. Açtık çalışmadı. 4.30'a kadar bekledik. Herhangi bir sıkıntımız yoktu. Dumanın gittiğini görüyorduk. Yani bize doğru gelmiyordu. Başımızdaki mühendis dedi ki sıkıntı yok yani 10 saat 20 saat durabiliriz. Önemli olan havayı tersten vermesinler. Eğer havayı tersten verirlerse duman dedi bizi etkiler. Ve dediği oldu zaten. Belli bir saatten sonra havayı tersten verdiler. Biz madenciler bunu kader diye yutturamazlar. Kusura bakmasın kimse. Evet, Tophane'deki 301 sergisinde gösterilen belgeselden uh, sesler dinlettik. Ee, sizlere Grey İstanbul ekibine de çok teşekkürler bunları paylaştıkları ve e, yayına katmamıza izin verdikleri için. Evet, sergi bu akşam açılıyor bu arada. Evet, eğer yakınlardaysanız siz de bir göz atın zaten e, mutlaka yolunuz düşer diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan bir... Konu dahilinde başka yere bağlamak istiyorum. Rengin Aslan'ın BBC Türkçe'deki haberi Soma'dan sonra Türkiye'de ne değişti başlarını taşıyor. Epey toparlayıcı bir metin. Zaten metindekilerin bazılarını siz de söyleşide yer veriyorsunuz. Onlardan da konuşuyorsunuz. Buradan bir paragrafı alıntılarsak diske bağlı... Dev sen Genel Başkanı Tayfun Görgün Soma'dan sonra ne değiştiğini sorduğunda diyor Rengin Gökmen şöyle cevap veriyor. Türkiye'de çok fazla bir şey değişmedi. İş cinayetlerinde ölen, sakatlanan işçilerin sayısına baktığımızda fazla bir şey değişmediğini görüyoruz. Cevabını veriyor. 6 saatlik çalışma şartlarının uygulanmadığını, işyerlerinin bunun için 4. bir vadeli açması gerektiğini ama bunun kamuya ait işletmelerde uygulanmadığını da ekliyor bu konuşma sırasında. Evet kurumsal tavrın olmamasında ayrıca ilerliyor. E Eleştirmiş. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında yine Rengin Arslan'ın derlemesine Soma'dan sonra Türkiye'de ne değişti derlemesine sadık kalırsak. Bir de aslında Soma Araştırma komisyonunda AKP Milletvekili Ali Rıza Alaboy'un komisyonun başkanı aynı zamanda Türkiye'de madenciliğin sahibi yok diye belirtmiş. E, madenciliğin bir sahibinin olması lazım enerji bakanlığına bağlı. Bunun tek sebebi kömürün enerji ham maddesi olması. Yeraltına yönelik kömürde doğalgazda petrolde çalışacak bir bakanlığın ayrı bir bakanlığın olması lazım. Bu apayrı bir bilimsel iş sağlığı güvenliği gerektiren bir alan diye de e, belirtiyor. Evet sadece e, can güvenliği diye az evvel üstüne zaten basa basa söyledik. 301 sergisinden de evet. bahsederken bir yıl geçmişken ancak 11 ay sonra ilk davanın açılmış umaması ve somada yaşayanların koşullarında herhangi bir değişiklik olmamasına ek olarak işte bahsedemedik tabii ki ama biliyorsunuz bölgeye ikinci kömür santrali inşaatı içinde geçtiğimiz sene zeytin ağaçları hukuksuzca kesilmişti. Zaten havası çok kirli olan e, Soma bölgesi insanlar yani günüzleri madenlerin madenlerde çalışmaya zorlanıyorlar yer altında ama sonra yer üstüne çıktıkları zaman da olmaya devam ediyorlardı. Evet Greenpeace'in kampanyası da devam ediyor. E, Burada arada Yırca e, köyündeki direnişe büyük katkısı vardı bu 2000'de e, e, Onların da kömüre karşı başlattığı kampanyayı bir kere daha duyurmuş oğlum. Uluslararası e, Af Örgütü'nün e, şeyinden sergisinden bahsettiğimiz bu yarım saat içerisinde Soma felaketinin e, faciasının birinci yıl döneminde.